Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aymur Tuncel 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programındayız. Kramp bu ülkenin vicdanı olarak hem namlunun ucunda hem de gönüllerdeydi. Diyor Ergin Cimben 31 Mart 2021 günlüğü yazısında 26 Mart günü karara bağlanan Hrant e, e, davasıyla ilgili değerlendirmesinde ve e, o e, yazıda aslında cinayet gününe ve cinayetten sonraki süreçteki olaylara Hrant'ın e, yazılarına da değiniyordu. Biz geçen hafta e, hukuk güvenliği programı olarak her ayın hukuk olaylarını Sevgili arkadaşımız Ümit Altaş'la özetlediğimiz için e, hem e, rahat davası ile ilgili ki e, 2007'den itibaren 14 yıl sonra karara bağlanmış ama kesinleşmemiş rahat davası ile ilgili e, bir e, değerlendirme yapamamıştık Programımızda yer verememiştik. Fakat bu e, İzleyicilerimiz, dinleyicilerimiz belki anımsarlar e, o gün geçen hafta e, Hrant dosyası ile ilgili konuşamadık ama e, Ergin Cimmen'in serbestliğe yayınlanan e, e, Milli Mutabakat Cinayeti ve Milli Mutabakat Niye Bozuldu e, yazısını okumalarını önermiştim. E, cinayet gününü çok iyi hatırlıyorum. E, o gün e, e, Kandıra cezaevinden çıktım. Telefonumu açtığımda e, ilk haber olarak bütün arkadaşlardan ve birçok yerden Grant'ın öldürüldüğüne ilişkin haberler yağıyordu. E, hakikaten bütün elim ayağım e, donmuş vaziyetteydi. Ve aklımdan geçen ilk şey de evet, karanlık. Bulutlar ve karanlık günler geliyor diye. Çünkü Türkiye'de yaşadığımız e, siyasi tarihe, e, yakın tarihe, uzak tarihe baktığımızda siyasi cinayetlerin sonunda hep ya olağanüstü günler, ya olağanüstü rejimler, yasak yönetimler, ya darbeler gelmişti. Ee, bu dönemlerin tanıkları olarak e, Ergin Cinmen, e, yıllarca e, birlikte avukatlık yaptığımız Ergin Cinmen de bu olayları e, en doğru değerlendirebilecek kişilerden biriydi ve Fırat davasının başından çok e, önemli bir sürecine kadar, yani İstanbul'dan taşınana kadar davayı aile adına takip eden avukat arkadaşlarımdan biriydi. E, ve onun için e, Hrant'la ilgili bu yazısı ve o içindeki değerlendirmelerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet Ergincim, sen e, Hrant davasının biraz evvel söylediğim gibi başından çok önemli süreçlerine kadar hatta belki de en zor Süreçlerinde davadaydın daha sonra işte Bodrum'a gittiğinde son bölümde belki duruşmaları izleyemedin ama davayı uzaktan da olsa sürekli izlediğini biliyorum. Ve bu yazı zaten hem senin hem de Türkiye'de duyarlı olan bütün insanların yakından izlediği bir davaydı ve de 31 Mart 2021 günlüğü yazın bunu gösteriyor. Ee, bu yazıda neleri e, anlatmak istedim ve bu yazıda neler var? Sevgili Bahri, önce e, şunu söyleyeyim. E, seni ve beni e, tanıyanlar biriler neredeyse 40 yılı e, varan bir hem dostluğumuz, arkadaşlarımız bir de meslek ortaklığımız var. E, çok e, iyi günler geçirdik, çok endişeli günler geçirdik, çok kötü günler geçirdik. İşte bunlardan bir tanesinin de, Hücretaşı e, Hrant Dink cinayetidir. E, sadece bizim değildi, benim değildi, senin değildi. Yani gerçekten de bu ülkede vicdanı olan her insan için Hrant bir e, ikondu. E, Hrant Dink yani hep şehitler falan denir ya çok fazla kullanıldı. Bence Hrant da bir şehittir. Bu ifade özgürlüğü şehitidir. Hrant. Bir ülkede eşit yurttaşlık nedir, ne değildir? Bunu yüksek sesle Söyleyen Türkiye'de tek insandı. Bu çok önemli, çok kıymetli bir olaydır. Hırat bunun için katledildi zaten. Yani e, orada o sırada e, bu terim bana aittir, milli mutabakat e, cinayeti diye. E, kim söyledi bilemiyorum ama çok birebir oturan bir kavram bu milli mutabakat cinayeti Hırat'la ilgili. Önce şunu söylemek istiyorum. Hrant ee, ikinci bu, bir ülkede yaşayan ve ikinci sınıf vatandaş muamelesi gören insanların temsilcisiydi. Ne demekti o? Hrant ee, Dink'in aynı benim gibi bir e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını gösteren bir nüfus cüzdanı vardır. Grant e, aynı benim gibi e, fakat artı tabii. Sakıncalı olarak askerlik mecburiyeti e, vardır. Grant benim gibi vergi verir. E, mükellefiyetlerim neyse odur ama Grant bir şey yapamaz. Bu ülkede mesela kamu görevi ifade edemez. Çünkü güvenilmez bir yurttaştır. Hakim zihniyete göre bu. Yani avukat olabilir ama yargıç olamaz. Polis olamaz. Ee, yani, subay olamaz. Subay olamaz. Kamu hizmeti e, e, ile ilgili hiçbir görev kendisine verilemez. Kamu erkinin kullandırılması ile ilgili asla verilemez çünkü onlar doğuştan itibaren bu toplum için hakim olan zihniyetten bahsediyorum ne yazık ki bir e, potansiyel bir tehlikedir. Bu e, doğuma başlayan bir şey üstüne üstlük böylesi bir felakettir bu ve Cumhuriyet tarihinin başından bugüne kadar gelen bir süreçte bu devam etmiştir. Ne yazık ki hala devam edecektir. Buna bir kişi o şeyin içerisinden, cemaat içerisinden, o toplumun o yapısı içerisinden bir kişi itiraz etti yüksek sesle. Hep içinden insanlara itiraz ediyoruz ama ilk kez birisi yüksek sesle itiraz etti. Hrant, işte fıran'tı öyle düşürdüler. Çok açık. Onun için mi Ergin, onun için mi bu yazında bu ülkede ikinci sınıf vatandaş olmanın ne demek olduğunun resmini çizmiş, aynaya herkesin aynayı herkesin yüzüne tutmuştu diyor. Evet. Yani herkesin yüzüne tutmuştu ve vicdanlı olan insanlar ve az da değilmiş. Hatırla öldürüldüğü gün daha hemen hiçbir düzenleme yapılmadan ertesi gün e, kendisinin naaşı kaldırıldı. 250 bin insan yürüdü. Demek varmışız aslında. Yani bu duyarlı e, gösteren insanlar bu toplularda varmış. Hiç unutmuyorum. Ben yürürken önümde bir kadın da vardı ve elinde bir pankart vardı kadının. Üzerinde şu yazıyordu, Türk'lüğümden utanıyorum diye. Bir baktım, İstanbul İdare Mahkemesi'ndeki hakimlerden bir tanesi. Ben onu öyle tanımıyordum, duruşmadan tanıyorum kendisini de ama duruşmadan tanıyordu Böyle bir hakimdi ama orada ne kadar kendimi yakın hissettim ve kendi e, duygu ve düşüncesini o pankarda ne kadar güzel yansıtmıştı. Onu da mesela hiç unutamayacağım. O 250 bin insanın içerisinden bir tanesi öyleydi. Birçok insanlar öyleydi. Yani aslında hiç az değilmişiz diye orada düşündüm. Birçok insan öyle düşündü. Yani Hrant böyle bir insandı. Ee, bunu bir, böyle bir giriş yapayım İkinci olarak bu davanın benim takip edebildiğim bölümleri ve kararla ilgili düşüncelerimi istersen söyleyeyim. Şimdi bu milli mütabakat cinayeti gerçekten de çok oturuyor bu. Neden bu böyle? Dönelim e, Hrant'ın e, katlinden işte bir yıl, iki yıl, üç yıl önceye dönelim. E, karşısında kimler vardı? Bir kere bir toplumsal artık ben e, kim e, o gruba girecekse onlar kendilerini bilirler ama bir bir kere e, siyasal İslamcılar e, vardı iki Türk İslam sentezi içerisinde kendisini görenler vardı üç kendilerini ulusalcı olarak görenler vardı e, ve çok somut olarak Milli istihbarat teşkilatı vardı genel kurmay vardı emniyet vardı toplumun demokratlar ve gerçekten de bizim e, gördüğümüz, bildiğimiz ve tanımladığımız sol kesim dışında oluşan bu Türkiye'deki en gerici ittifak, o dönemle ilgili söylüyorum, hepsi Hrant'ın namlunun ucuna koymuşlardı. Çünkü ilk kez duymak istemedikleri bir şeyi bir Ermeni söylüyordu. Bu, bu çok önemli ve şeyi hatırlıyorum, bir de onun kişiliğinin, o albeğenisini hatırlıyorum. E, öldürülmesinden 9 gün önce, e, ben ona o yazıda da e, önemli bir bölümünü koydum. Bir e, güvercin tedirginliği içindeyim başlıklı bir yazısı vardı. 9 gün önce gerçekten de e, öldürüleceğini anlamıştı. E, ve ve kendi, hem kendisi, özellikle ailesi açısından endişeli olduğunu söylüyordu. E, herkes kendi düşüncesinin kahramanlığını, militanlığını yapabilir ama başkasının hayatı tehlikeye girdiği zaman orada durur. Ama ben duramıyorum demişti. Ama buna rağmen belki o 250 bin insanı yürüyen yani 250 bin insanı kastederek e, bu toplumda e, güvercinleri vurmazlar. Onlar da şehrin içinde yaşamalarına rağmen onlara ne de olsa dokunmaz bu toplum. Diye bitirmişti. Hiç unutmuyorum bunu. Yani tabii ki korkmuştu. Kendisi ve ailesi için korkmuştu. Ama asıl cesaret korkuya rağmen korkunun üzerine yürümektir diye düşünüyorum. Korku insanlar için son derece doğal bir şeydir. Ama cesur insanlar farklıdır. Korkarlar ve üzerine doğru giderler. İşte Hrantz hem insan yanıyla hem bir kahraman benim kahramanımdır. Kahraman yanıyla bir toplumda ikinci sınıf olmaya itirazın Üslubu açısından, üslubunu ortaya koyan bir kişilik açısından benim için e, değil yalnızca e, tarih açısından da sadece ülke sınırları için değil bütün dünya açısından bir simge kişiliktir Hrant diye düşünüyorum. Onun için bu Türkiye toplumu gibi bir toplumda o dönemde 250 bin insan hiçbir örgütlenmeye gelmeksizin kendiliğinden kendi pankartlarını kendileri yazarak e, o İstanbul'u doldurdular. Bunla ilgili bunu düşüncemi söyledim sevgili Bahri. İstersen bu kararla ilgili bir konuyu ortaya koyayım. Ne yazık ki İstersen bunu Efendim? söylemeden istersen Efendim? bunu söylemeden evvel Hrant'ın ölmeden evvelki yazısınıdan bahsetmiştin. Evet. İşte Hrant bir yazı yazmıştı ve bununla ilgili yargılandı ve e, mahkum oldu önce yargıtay ceza dairesinde sonra da ceza genel kurulunda e, ve e, onun üzerine e, Hrant diyordu ki gidelim desem dersem geleceklerdi kalalım dersem kalacaklardı ailesi için diyor. Evet. Kalmak ve direnmek. Bunu sen yazında aktarmışsın da onun için. Evet. İyi de gidersek nereye gidecektik? Ermenistan'a mı? Peki benim haksızlıklara dayanamayan biri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 Oralarda ne yapardım? Rahat bana batardı. Şimdi bugün dinleyeceğimiz müziği de bu senin yazını aktardığın yazıdan esinlenerek Bob Dylan'dan koyacağız. Yok ki kaynayan cehennemleri bırakıp hazır cennetlere kaçmak her şeyden önce benim yapıma uygun değildi. Biz yaşadığı cehennemi cennete çevirmeye talip insanlardan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 Yürüyerek yürüdükleri yollardan duyarak çileyi yaşayarak ıstırabı öylesi bir selzenişti işte terk edecektik yurdumuzu ve gidecektik yüreğimizin değil ama ayaklarımızın götürdüğü yere her neresi ise ürkek ve özgür dilerim böylesi bir terk edişi hiç ama hiç yaşamamak mevuliyetinde ee, kalmayız. Yaşamak mecburiyetinde kalmayız. Yaşamamak için fazlasıyla umudumuz, fazlasıyla nedenimiz var zaten. Şimdi artık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruyorum. Bu dava kaç yıl sürer bilemem. Bildiğim ve benim bir miktar rahatlatan gerçek şu ki hiç olmazsa dava bitene kadar Türkiye'de yaşamaya devam edeceğim.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 Kendimi bir güvercinin ruh tedirginliği içinde görülebilirim. Ama biliyorum ki bu ülkede insanlar güvercinlere dokunmaz. Güvercinler kentin ta işlerinde insan kalabalıklarında dahi yaşamlarını sürdürürler. Evet biraz ülkekçe ama bir o kadar da özgürce. Evet bu senin yazından Vehrant'ın ölmeden evvel e, yazdığı gazetede e, yazdığı yazısından bir parçaydı. Ve 2007'nin e, neler getireceğini tahmin e, etmese bile çok zor geçeceğini söylemişti. Ve gerçekten tam da dediği gibi oldu. Davaların çok uzun sürebileceğini, uzun sürdüğünü söylemişti. Ve onun cinayetiyle ilgili davada tam ölümünden 14 yıl sonra bir karara bağlandı ve şimdi o kararla ilgili senin düşüncelerini tekrar dinleyelim araya girmiş ol. Şimdi tabi davayla ilgilenenler çok iyi biliyor ama diğer bizi dinleyenler hafızasını tazelemek için benim çok üzerine durduğum iki husustan bahsedeceğim. Demin bunu bu işin bir milli mutabakat cinayeti olduğunu söylemiştik. Ee, ve e, miti, genel kurmayı ve emniyeti e, hep birlikte kendileri öldürmediler ama gerçekten de bana göre akıl zayıf olan e, bir takım insanları ki rakipten onlara bunlar da bir zamanlar bebekti e, diye çok viciz bir şekilde e, açıkladı onların nereden geldiğini açıkladı o insanların önünü açmak suretiyle e, öldürdüler. Şimdi e, Grant Dink'in Yasin Hayal ve arkadaşları ve tabii ki bunun içinde Ogün Samas var. Onlar tarafından öldürüleceğini sen de biliyorsun davayla ilgilenen arkadaşlar da biliyor. Ölmeden bir, e, 11 ay önceden zabıtlara bağlanmış bir şekilde ortaya çıktığı gibi bir Trabzon e, Emniyeti, Trabzon İstihbaratı, Trabzon Jandarma İstihbarat Teşkilatı Bunlar ilk önce haber almışlardı bunu. Yasin Hayal, dinge karşı bir suç işleyecek. Bu öldürme suça da olabilir ama ciddi bir suç da olabilir. Ve e, tam öldürülmeden 11 ay, 3 gün önce Trabzon istihbarat Teşkilatı İstanbul istihbarat Teşkilatı'na bunu bir e, yazıyla gönderdi. Yani bunun tarihi de, bu yazının tarihi de 17 Şubat 2006. Yani e, Yasin Hayal ve arkadaşlarının Hrant Ding'i öldüreceğini bütün emniyet teşkilatı biliyordu. Yani bu, bu çok net bir şekilde belgeler de ortadaydı. Bunlar belgelendi. O, o zaman o zaman Erginciğim bir ekleme yapayım. Tabii. Dedin ki 17 Şubat'ta bu İstanbul emniyetine İstihbarat dairesi hani paralel hani dikey değil de paralel bilgilendirme olduğunu söyleyeyim Türkiye'deki bütün emniyet teşkilatlarına paralel bir bilgilendirme deniliyor. Ee, bildirilmişti ama aynı zamanda Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı'na da bildirilmişti bu bilgi aynı zamanda. Bir küçük not daha ve böyle bir cinayetin hazırlıklarını yapıp bizim tetikçiler dediğimiz Yasin Hayal, e, o gün Samas ve Erhan Tuncel ve onların yakınındaki ekibin böyle bir cinayet için silah aradığına ilişkin bilgi çok kesin olarak e, Trabzon Jandarması alay komutanlığına ve Trabzon Jandarmasının bütün birimlerine ulaşmıştı. Yani başta Alay komutanı olmak üzere isimleri burada saymak istemiyorum. Ee, oradaki bu istihbaratı yapan iki az subay kanalıyla ulaştırılmıştı. Ve o az subaylardan subaylara, subayların her kademesine kadar ve alay komutanına kadar bu bilgi ulaşmış durumdaydı. Evet, şimdi evet. sen İstanbul'a bu bilgi ulaştı 17 Şubat'ta dedin. Ben buna... Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Tairesi Başkanlığı'na da ulaştı. E, Trabzon Jandarma Komutanlığı da bunu zaten kendi ajanlarıyla oradaki haber elemanlarıyla biliyordu. Ve tabii ki bunu bilen yani bu, bu bilindiği zaman bunu Türkiye'nin bütün güvenliği için istihbarat toplayan Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bilmediğini söylememiz de mümkün değil. Çok net olarak sen de bunu ortaya koydun. Yani bütün Türkiye'nin mülki idaresi, hepsini birden topluyorum artık ben bunun içinde, Hrant Dink'e, Dink'in öldürüleceğini ve kim tarafından, kimler tarafından öldürüleceğini bilmesine rağmen bir tek kişiyi bilgisiz bıraktılar, Hrant Dink'i. Hepsi biliyordu, Hrant bilmiyordu. Koruma almalarından, koruma bağlamaları falan onları ben bir tarafa bıraktım. Hiç olmazsa kendisine söyleyebilirler. Şimdi bunun adı nedir? Bunun adı hukukta e, kasten insan öldürmek diye bir suç vardır. Bir de bir insan vardır öldürülecektir. Sizin göreviniz onu korumaktır. Ama siz öldürülmesi için onu korumaya, görevinizi yapmıyorsunuz korumamak suretiyle ve kendisine haber vermemek suretiyle. Bunun adı da Cezakirah'ın 83. maddesinde yazılı ihmal suretiyle icra susudur. Biz bunu biliyorsun özellikle Yasin Hayal ve o gün sabahtan sonra çok uğraştık o sürecin içerisinde. Asıl suçu isteyenler bunlardır ama bunlara yolu açan, doğrudan yolu açan işte Türkiye'deki istihbarat teşkilatı, emniyet teşkilatı ]dır. Dolayısıyla soruşturma bunlara da yürümelidir diye çok uğraştık ama tabii e, hatırlıyorsun o sürecin içerisinde devlet e, savcılıklar bir duvar gibiydi. Ne zaman o duvar e, yavaş yavaş yıkılmaya başladı? Fetullah Hoca Efendi'nin aslında FETÖ olduğu devletin bir kanalı tarafından ortaya çıkmaya başladığı zaman onları da kapsam altına alması için bu sefer soruşturma genişledi ve Ergincim Ergincim evet. gene yani açtığım paragraflar daha sonra söyleyeceğim şeyler için önemli bazı merhaleleri e, çok güzel e, e, e, noktaladı Onun için burada şunu söyleyeyim e, dedin ki işte Yasin Hayal o gün sama Erhan Tuncel ve onun oradaki birçok arkadaşları biz bunu tetikçilerin davası diyoruz yani Hrant cinayetiyle ilgili açılan ilk dava bunlarla ilgiliydi kamu görevlileri yoktu şimdi bunlar bunlar tetikçiydi ama burada söylemek istediğim benim senin o, o açılımınla cinayetin işlenmesine kim karar verdi yani Hrant bir yazardı bir Ermeniydi bir düşünce adamıydı muhalif bir gazeteciydi bir düşün insanıydı bunun öldürülmesine kim karar verdi? Bu, bu davada aydınlatılmadı. Ama aydınlatılan ve açıkça ortaya çıkan bir şey var. O da biraz evvel senin söylediğin. Eğer Trabzon Emniyeti ve Trabzon Jandarması, İstanbul Emniyeti ve sonrası İstanbul Jandarması, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi, Milli İstihbarat Teşkilatı, cinayeti işlemeye kim karar verdiyse versin. Ama bu kurumlar yani devletin idari birimleri, devletin askeri ve e, emniyet güçleri ve devletin sivil ve askeri istihbarat güçleri anayasa ve yasadaki gerekliliklere uysalardı bu cinayet önlenirdi. Yani Cinayeti kim verdi? Bu aydınlanmamıştır. Bunun aydınlanması için de biz e, ayrının avukatları olarak uğraştık. Ama şu ortaya çıktık ki bu e, kurumlar, devletin idari kurumları, askeri ve emniyet teşkilatı kurumları, sivil ve askeri istihbarat kurumları Anayasanın ve yasanın kendi üzerlerine yükledikleri yükümlükleri yerine getirselerdi, kırant ölmezdi, ölmeyecekti. Özür dilerim, gene araydırmış oldum. Aslında, aslında cinayetin emrini e, veren belli birbirleriyle anlaşmalarına da gerek yok. Bu istihbaratı, yani Yasin Hayal ve e, o gün Samastın öldürme e, niyetlerini, öldürme kasıtlarını, öldürme planlarını öğrenen her bir kamu görevi cinayete karar vermiştir aslında. Ya çok açık. Bu başta İstanbul Emniyet Teşkilatı'dır. Çünkü Trabzon oraya da yazıyı göndermiştir. Bak bu adam bunu Yasin Hayal buraya karşı suç işleyecek. Dolayısıyla ne oldu daha sonra? İstihbarat Daire Başkanı artık isim vermeyeceğim. Onları sıfatlarıyla konuşalım isim de önemli değil. Çok net ayrı bir zabıtla beraber onu da biliyoruz biz. Trabzon'dan gelen bu ihbarı Trabzon e, İstanbul e, İstihbarat Daire Başkanı Sümen'in altına koymuştur. Bu da belli. Bu da çok net. Mahkeme kararıyla açık bu. Çünkü neden biliyor musunuz? İstanbul İstihbarat Daire Başkanı o dönemki kişi Ahmet İlhan Güler ile ilgili olarak beraat kararı verilmedi. Görevi ihmal kara görevi ihmal de, dendi ancak zaman aşımından dava düşürüldü. Yani ortada bizim 83 TCK 83 dediğimize mahkeme e, yani bizim ihmal suretiyle icra suretiyle adam öldürme dediğimiz fiili mahkeme görevi ihmal olarak aldı ve zaman aşımından düşürdü. Yani böylesi bir olay var. Düşünmesinin gereği de bence dediğim söylemeye çalıştığım en başında e, fetö. E, ayrımıdır. Yani e, kendi kafalarına göre e, burada çalışanlardan bir bölümü aynı zamanda FETÖ üyesiydi e, ve diğerleri ise de değildi. Çok net bir şeydi böyle cımbızla ayıklanacak bir şekilde davada asıl suçlular ikiye ayrıldı. Asıl suçlulardan FETÖ bağlantısı olanlar hakkında mahkumiyet kararı verildi asıl suçlulardan FETÖ üyesi olmayanlarla ilgili ise ya dava düşürüldü ya beyazat kararı verildi. Böylesi bir durum. Ve geleneksel Türk yargısı yine hukuku araç sallaştırdı. Yine siyasal sayıklarla e hukuku araç etti. E böylesi bir durum e bakalım burada yaşıyoruz. Benim e bu saatten sonra şunu söylemek istiyorum ben. E Hrant Dink davasının ee, başındaki gibi bir e, kamusal istencin ortaya konması hareketleri aslında artık yok. Yani hırantın arkadaşları eskisi gibi örgütü değil. Böyle bir eleştiride de ben bulunayım. Halbuki daha bir davanın birinci gündeki enerjinin şimdi göstermesi lazım. Çünkü bu dosya Yargıtay'a gidecektir. Yargıtay büyük bir ihtimalle görevi ihmal midir yoksa 83. maddemidir? tartışmasını burada yapacaktır ama Türkiye ne yazık ki e, kamuoyuyla Türkiye Türk yargısı kamuoyuyla da harekete geçebilecek e, kamuoyundan etkilenebilecek bir e, şeyde e, bir e, e, güçsüzlükte e, Dolayısıyla e, bu süreçten sonra özellikle gerekçeli karar e, yayınlandıktan sonra bu gerekçeli kararı topluma iyice anlatmak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü gerekçeli karar bence yayınlandığında aynı fiilleri işleyen bir bölüm insan niçin cezasız kaldı veya bir bölüm insan niçin mahkum edildi? Bunun ayrımını bir şekilde vermek durumundalar ve bizim bunu topluma iyice açıklamak durumundayız ve yargıtaya Yargıtay gidecektir görevini. E, hatırlatmak e, durumundayız. O da kamusal araçları kullanarak diye e, düşünürüm. E, şimdilik bunları söyleyeceğim bari. Şey şimdi sana. şimdi e, karardaki biraz evvel söylediğin ayrım nedeniyle mi milli mutabakat cinayetinde mutabakat niçin bozuldu sorusunu sordum. Evet. E, herhalde bunun için. Ha, bunun doğru. için. Tam ee, bunun için sordum. Ee, yani FETÖ, fetullah Hoca Efendi, bu da bu tabakatın işindeydi. Ama fetullah Hoca Efendi ne zaman ki FETÖ olduğu anlaşıldı, 17-25 dedi kendileri veyahut da arkasından da tabii 2016 Temmuz 15'indeki e, o felaketle karşılaştığımız zaman bu mutlaka bu karara e, egemen oldu ve... E, Kararla e, gene araçsallaştırma, yani gene araçsallaştırıldı meseleyi ve e, böylesi hukuka aykırı bir karar çıktı. Bunu demek istiyorum. Yani milli mutabakat e, başında başladığı vardı ama daha sonra e, bu mutabakat e, kararla anlaşıldı ki bozulmuş durumda. Evet, şimdi e, bir müzik arası vereceğiz. İşte Bob Dylan'ın e, Cennet'in kapısını çalmak e, diye bir müziği var. Bunu e, dinleyeceğiz. Ondan sonra da e, Hrant davası 14 yıldır niye bu kadar uzun sürdü? Nasıl? Tabii çok ayrıntılar değil. Yani burada mahkeme zabıtlarını anlatacak değiliz ama önemli bazı aşamaları da birlikte konuşabileceğimizi düşünüyorum. E, bir müzik arası sonra e, hukuk güvenliği programına Hrant'ın kararı ve davasıyla e, konuşmaya devam edeceğiz Ergin'cim ben arkadaşımla. 95.0 açık radyoda Hukuk Güvenliği ve Enliği programına devam ediyoruz. Bugün konuğumuz Hrant e, e, Dink davasında Grant e, ailesinin avukatlarından e, ve Türkiye'nin en e, e, e, karanlık dönemlerinde Avukatlık yapmış, adalet aramış e, meslektaşım, arkadaşım, dostum Ergin Cinmen'le e, dava hakkında konuşmaya devam ediyoruz. E, şimdi e, Ergin dedi ki işte bu dosyada e, görevi ihmal nedeniyle e, zaman aşımıyla haklarında davanın düştüğü kişiler var. Bunların e, önemli bir kısmı İstanbul Emniyeti deki başta istihbarat dairesi olmak üzere ve onunla ilgili bilimler e, ve Hrant'ın öldürüleceğine ilişkin Hrant'ı yönelik bir e, suikast veya benzeri bir hareket olacağını bilmelerine rağmen e, başka olaylarda her türlü tedbir alan ama bu olayda bu tedbirleri almamış e, bir İstanbul Emniyeti var. Trabzon Emniyetinde ve Trabzon Jandarmasının içinde de bunu bilen ama e, haklarında düşme ya da beraat kararı verilen kişiler var. Şimdi bu, bu dosyalar e, Ergin dediği gibi yargıya gidecek ama mahkeme e, önce bu dosyanın e, istinafa gitmesi yönünde bir değerlendirme yaptı. Çünkü e, yani daha evvel tetikçiler dediğimiz. Yasin Hayal, Erhan Tunçel ve Rakel'in deyimiyle bebekten katil yaptılar diye niteliği ile o gün Samas ve arkadaşları ile ilgili bir dava açılmıştı. Bu davada önce ciddi hükümler kuruldu. Bu dava da e, esasen Yasin Hayal'in cinayet öncesi mektanılsın bombalanması ile ilgili davası Yargıtay'daydı. Bu dosya birleştirildi bu şeyle. E, tetikçilerin davası dediğimiz davayla. E, arkasından da Trabzon Jandarmasında iki astsubayla önce daha sonra da başta alay komutanı ve diğer yüzbaşılar, binbaşılar, eee diğer astsubaylarla ilgili görevi ihmalden açılmış dava Yargıtay'a gitmişti, Yargıtay'dan döndü ve bizim ta başından beri bu davalar birlikte görülmelidir İstanbul'da dememize rağmen birleşmeyen dava sonunda İstanbul'da birleşti. Daha sonra e, o güne kadar İstanbul Emniyeti, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi ııı e, Trabzon Emniyeti ile ilgili açılmayan soruşturmalar açıldı ve açılan davalar sonucunda da e, bu önceki tetikçilerin davasıyla e, dosya birleştirildi. Şimdi e, bu nedenle e, bize göre ya e, daha sonra da yine bu birleşen dosyadan Etikçilerin davası dediğimiz dava yaklaşık bir yıl kadar önce ayrıldı. Onlarla ilgili hüküm kuruldu. Yani Yasin Hayal, e, o gün Samaz, Erhan Düncel ve arkadaşları ile ilgili hüküm kuruldu ve orada e, cinayetle ilgili cezalar verildi, cinayeti ile ilgili cinayete yardım ile ilgili cezalar verildi ve onların ayrıca e, suç örgütü. Üyesi, yani Türk Ceza Kanunu'ndaki 220. maddedeki suç örgütü üyesi olmaklarından dolayı da ayrıca cezalar ver, verildi ki biz bunu ilk kararda, ilk tetikçilerle ilgili kararda ortada bir örgüt olduğunu ve bu örgütün örgüt nedeniyle bir ceza verilmediğini söyleyerek de temiz etmiştik. Demek istiyorum ki önemli aşamaları yargıtaya giderek Yargıtay'da değerlendirilmiş bu dosyada e, şu anda e, sadece kamu görevlileriyle ilgili 26 Mart'ta verilen karar e, açısından e, dosyanın yine istinafa değil temiz Mahkemesi'ne Yargıtay'a gitmesi gerektiğini düşünüyoruz ama Yerel Mahkeme böyle bir karar verdi. Şimdi peki 2007'deki bu cinayet bu cinayetten sonraki önemli aşamalar neler? Bunları çok kısaca yani hem izleyicilerimizi e, sıkmadan hem de e, işte biz hafızalarımızı tekrar edelim diye e, açıklamaya çalışacağım. Şimdi bu tetikçilerle ilgili süratli bir şekilde hakikaten dava açıldı. İşte bir takım kişiler yakalandı. E, ancak bizim ısrarlarımıza rağmen. E, Trabzon emniyetinde bu cinayeti bilen, bu cinayetin istihbaratını alan ve bu cinayetin istihbaratını hem İstanbul emniyetine hem de e, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesine ileten böylece devletin en önemli istihbarat birimlerine bana göre bunlar e de mutlaka ulaşmıştır. E, ulaştıran e, Trabzon emniyetiyle ilgili ee, davalar bütün e, ısrarlarımıza rağmen, yasal e, süreçleri zorlamamıza rağmen e, kamu görevlilerinin görevleriyle işledikleri suçlar nedeniyle soruşturma usulü çerçevesinde e, soruşturma izni verilmemişti. Ve buna yaptığımız bölge idare mahkemesinden de bu itirazımız e, verilmeyen izinle ilgili itirazlarımız reddedilerek Soruşturmanın önü kapanmıştı. Aynı şekilde İstanbul Emniyeti ile ilgili de bu süreçler yaşandı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi'ndeki görevliler eski e, efendim e, Trabzon Emniyet Müdürü Ramazan Akgürek dahil olmak üzere diğer görevliler konusunda da ee, i̇zin istenildi. İçişleri Bakanlığı bu konuda izin vermedi. Bununla ilgili danıştığa yaptığımız e, idare şey, itirazlar reddi oldu. Dolayısıyla kamu görevlileri Trabzon, Emniyeti Trabzon Jandarması, İstanbul Emniyeti ve sonradan çıkan e, kanıtlarla İstanbul Jandarması, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi ile ilgili e, bütün soruşturma öncelikle arkasından da kovuşturma süreçlerinin önü kapatıldı. Peki ne oldu da bunlarla ilgili bu dava açıldı ve bu noktaya geldi? Şöyle oldu, gerek Hrant'ın yazdığı yazı ve arkasından onunla ilgili başlayan e, şeyler, e, saldırılar, e, gerekse ölümünden sonra. Bu soruşturmaların etkin yapılmaması ile ilgili e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan e, başvurumlar e, birleştirilerek bir karara bağlandı. Ve o kararda bir Hrant'ın ceza aldığı yazısında Türklük'le ilgili bir hakaretin olmadığını bir ifade özgürlüğü yazısı olduğunu tespit etti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ki bu anayasanın 90 son maddesine göre kabul ettiğimiz ulusal üstü veya uluslararası insan hakları sözleşmelerinin denetim merci olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir kararıydı ve bu karar kesinleşti. Yine bu kararda binayetin işlenmesiyle ilgili bütün sorumlular, kamu görevlileri ve bu tetikçiler birlikte yargılanmalı ki bu olayın gerçek yüzü ortaya çıksın diye bir tespit yapmıştı ve biz bu e, tespit üzerine bu karar kesinleştikten sonra işte ceza yargılamaları usulü yasasında yeni bir delildir bu diyerek yaptığımız bir başvuru oldu e, Hrant'ın ailesinin avukatları olarak ve bu başvuruyu soruşturmayı yürütmesini istediğimiz savcı dosyanın işte bunlar daha evvel idare mahkemelerince e, idari mahkemelerce e, verilmiş e, red kararlarını gerekçe göstererek ortadan kaldırma kararı verdi. Bu kararı ailenin avukatları olarak e, savcılık kararlarının soruşturmayla ilgili ya bir iddianameyle, dava açan bir iddianameyle ya da e, dava açmaya gerek yok dinlen e, bir kovuşturmaya yer olmadığı kararıyla sonuçlanacağını ve e, burada verilen ortadan kaldırma kararının esasen bir kovuşturmaya yer olmadığı kararı olduğunu iddia ederek itiraz ettik. O zaman İstanbul. Ee, savcılığının verdiği bu tür kararlara karşı en yakın e, ağır ya itiraz imkanı vardı ve Bakırköy e ağır cezaya yaptığımız bu itiraz kabul edildi, soruşturma açılsın denildi. Soruşturmayı yürüten İstanbul'daki savcı belki de benim 46 yıllık meslek hayatımda ilk defa gördüğüm bir şekilde bu karara karşı Adalet Bakanlığı'na başvurdu ve dedi ki ee, kanun yararına bu kararı bozun burada kesinleşmiş e, soruşturma açılmasına gerek yoktur kararları vardır bu ağır ceza mahkemesinin benim kararımı kaldırmaya ilişkin verdiği karar yanlıştır diye belki de e, evet yani şimdi o günde bu e, e, AKP iktidarı vardı ve o zamanın Adalet Bakanı dedi ki burada suçlu suçsuz Mahkemede anlaşılsın. Ben savcının bu e, isteğini kabul etmiyorum dedi. Bu önemli bir şeydi. Bu bakımdan e, bu süreçte e, iktidarın, Adalet Bakanı'nın soruşturmanın önünü açmasına ilişkin bu tutumunu önemli görüyorum ki bundan sonra Anayasa Mahkemesi'nin de e, kararları vardı. E, burada bireysel başvuru olarak yaptığımız kararları vardı. E, bir de zaten ortada bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı vardı. Arkasından öncelikle Trabzon Emniyetindeki görevliler, istihbarat görevlileri ve e, Emniyet Müdürlüğündeki görevler İstanbul İmparatorluğu, e, istihbarat Emniyet Müdürlüğü istihbarat dairesi ve hatta işte İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah dahil olmak üzere bu maruf ve meşhur olduğu için söyleyeyim. Ve Emniyet Genel Müdürlüğü istihbarat dairesinde o zamanki e, Trabzon'dan e, Trabzon Emniyet Müdürlüğünden istihbarat dairesine giden Ramazan Akbük'te dahil olmak üzere e, Ali Fuat Yılmazer ki o sonradan İstanbul istihbarat, emniyet müdürü istihbaratına gitmişti. Belli görevlerle ve hatta devlet denetleme kurulunun içinde bulunan bazı görevlerle ilgili emniyet teşkilatı içindeki işlerine bakanlığına bağlı mülkiye müfettişleriyle ilgili birçok kişi hakkında soruşturma açıldı ve dava açıldı. Bu dava ilk tetikçilerin Yargıtay'dan bozulan davasıyla birleştirildi. Arkasından e, Trabzon Jandarması ve e, İstanbul Jandarması ile ilgili soruşturma sürdürüldü ve bunlarla ilgili dava açıldı. Sonunda bu üç dava birleştirildi. Bu davaların soruşturulup birleştirilmesi sonucunda da e, hakikaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin söylediği çerçevede bütün ki bu arada Trabzon'da işte e, o gün Samas'tan göksüne bayrakla yanında resim çektiren e, polis ve can, e, asker görevliler hakkında da e, davalar açılmıştı, bu davada açıldı. Sonuçta e, açılan bu davada bana göre çok önemli şeyler ortaya çıktı. Ee, bir e, emniyet önemli emniyet görevlisinin bunun ismini kendisine verdiğim söz nedeniyle açıklayamayacağım. Söylediği gibi herkes bunu bildi duydu ama ya boşver bu Ermeni diyerek kulaklarını tıkadı. Ve e, bu kulaklarını tıkayanlarla ilgili e, dava açıldı. Daha sonra e, önce söylediğim gibi. Bu tetikçilerle ilgili e, işte Yasin Hayal, gün Samas, e, Erhan Tuncel ve arkadaşlarıyla, silah arkadaşları ile ilgili dosya bir yıl önce ayrıldı. Bunlara cezalar verildi ve e, kendileriyle ilgili e, suç örgütü üyesi olmaktan dolayı yani e, devletin e, anayasal düzenini değiştirmek, hükümeti işlemez hale getirmek, meclise işlemez hale getirmek için işlenen suçlar açısından gerekli olan 314. maddeyle ilgili örgüt, silahlı örgüt suçundan değil, 220. maddedeki hani mesela mafyatik örgütler, Senet mafyası gibi e, örgütler için düzenlenmiş e, bir suç örgütü nitelemesiyle karar verildi. Şimdi 26 Mart'ta verilen kararda ee, sevgili Ergin'in de söylediği gibi e, Trabzon Emniyetinden bir kısmı ile ilgili mahkumet kararları ki bunların içinde Ergin'in de söylediği gibi ihmal suretiyle icraî bir harekette bulunmuş kadar cinayetin ölümün e, ortaya çıkmasına veya ölümle sonuçlanmasına neden olmak suçundan cezalandırılanlar da var Berat edenler de var çok ilginç bir şekilde can Trabzon jandarmasından e, işte mahkum olanlar var, ciddi cezalar alanlar var ve e, efendim, e, beraat edenler de var. Ama çok dikkat çekici bir şekilde cinayeti bilen, duyan ve e, e, maktulün yani ölecek kişinin bulunduğu yerde güvenliği sağlamak durumunda olan İstanbul Emniyeti ile ilgili beraat kararları, düşme kararları verildi. Ee, evet İstanbul Jandarması ile ilgili de mahkumiyetler var. Bazen yani tam işte FETÖ'cülerle ilgili mahkumiyetler verildi, diğerleriyle ilgili beraat kararı verildi diyemesek de genel olarak görünen böyle bir şey. Oysa biz neyi istiyoruz? Devletin hangi kesiminden olursa olsun, hangi siyasi düşüncesine ait olursa olsun, devletin hangi görevinde polis, idari birimler, asker, jandarma, istihbarat, güvenlik veya başka idari birimlerinde olan insanlar, eğer bu siyasi cinayetleri anayasa ve yasalardaki yetkilerini kullanarak önlemezlerse bu ülkede Yargının bu ülkede yargıdan dolayı hukuk devletinin, hukuk devletinden dolayı demokratik bir toplumun ayakları üzerinde durma imkanı yoktur. Bu ülkede gördük ki bütün siyasi cinayetler arkalarında karanlık günleri, karanlık siyasi değişiklikleri, olağanüstü rejimleri, olağanüstü düzenlemeleri, darbeleri getirmiştir. Bu bakımdan bu cinayetlerin aydınlanması, sorumluların, kararı verenlerin, ihmal edenlerin tümünün açığa çıkması, ülkemizin geleceği yaşanılabilir bir ülke olarak varlığını sürdürebilmesi, demokratik bir hukuk toplumunun ayaklarının üzerinde durabilmesi için zorunludur. Ben de şimdilik bu kadarla ancak ee, Özetleyebildiğim davayı ee, 2007'den e, 2021'in neredeyse e, ortalarına doğru bitmiş bu davanın önemli bir kısmını. Bundan sonra istinafta ve temiz mahkemesinde neler olacak bilmiyoruz. Ama temennimiz şu ki bu cinayeti anayasal ve yasal görevlerini yerine getirmeyerek ee, engellemeyen bütün kişiler cezalansın ki bu ülkede bütün herkes bir cinayete fiilen katılarak ya da ihmal suretiyle katılarak e, neden olduklarında bunun hesabı hukuk ve yargı tarafından sorulacak. Bunu bilmeleri lazım. Yoksa çok cezaların verilmesi önemli değil Evet değerli e, bu e, yazın çok önemliydi, çok e, değerliydi. Bugün de bu düşüncelerini e, Açık Radyo'nun Hukuk Güvenliği programında paylaştım. E, biz bu e, olayları, bu olayların arkasından gelecek şeyleri, yaşadığımız şeyleri daha evvel de çok yaşadık. Ee, dilerim e, dilerim bundan sonra bu ülke e, o karanlık günleri yaşamaz veyahut da bugünkü yaşadığımız hukukla ilgili ciddi sıkıntıları aştığımız günleri görürüz diyorum. Programa katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Bu arada e, Açık Radyo'daki görevli arkadaşlara ve sevgili Selahattin Çoluk'a da çok teşekkür ediyorum. <gülüyor>